Davet etseler gider misin? Hayır. Niye? İşte baba ona diyorlar. <gülüyor> Aa terk etmez çiftliği. Der ki üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarım der. <gülüyor> Tank gelince de. <gülüyor> <gülüyor> yani babalık yani. Babalık. Şemsiye. Devlet, toplum, olgu. Yani her şeyine yansımıştır yani. Unutmak istese de Olmaz. Genlerinden gelir, hafıza kendini hatırlatır yani. Sen eskisin canım ya Tuğrul Bey'den beri buradayız ya bin kırtdan akan insaf yani. Yani hesap ettim 74. su şu anda devlet başında yani liderlerin. Tuğrul Bey bir mevcut işte Tayip Bey 74 eski yani. İşte onun izleri bunlar.